Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nauzu billahi min şururi anfisina ve min seyyati amalina men yehdihillah felâ mudillelah ve men yudlil felâ hadiyelah ve neşhedü en la ilahe illallahu vahdahu la şerike lah ve neshadu anna muhammedan abdhu اما بعد, fyi aibadallah, ittakul lah ve, ve ati'u, inna allah ma al-lazin ittaku ve lazinhum muhsinon. Kaldallahü taala azza ve jel, fi kitabihi al-karim, azabillahi min al-shaytanir raajim, kemâ kütibe alellezîne min qablikum leallekum tattekûn ayyâmen ma'dûdât feman kâne minkum marîdan ev alâ safar fa'iddetun min eyyâmin ukhar ila âkhir el-âyah sedekallahu'l azîm Cenab-ı Hak Bakara Suresi 183. ve 184. ayetlerde mal olarak şöyle buyururuz Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı. Umulur ki oruç sayesinde Allah'tan hakkıyla korkar, takva sahibi olursunuz. Size sayılı günler olarak oruç yazıldı. Sizden kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günler oruç tutar. İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazeret olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenler fidye verir. Fidye bir fakir doyumu miktarıdır. Bunun dışında kim gönüllü bir hayır yaparsa bu kendisi için daha iyidir. Eğer gerçekleri anlıyorsanız her güçlüye rağmen oruç tutmanız için oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır, buyurulur. Evet, e, hemen hepimizin inşallah sadece e, yeme içme yönüyle değil, e, bütün organlarımıza oruç tutturan gerçek oruçlulardan olduğumuz ümidiyle e, oruç konusuna bir kısmen değinip yeme içme mevzuuna nasıl bakmamız icap ettiğini e, kısaca e, hutbenin zamanı nispetinde ifade etmeye gayret edeceğim. Malum oruç imsak vaktinden iftar vaktine kadar, yani si siyah iplikle beyaz ipliğin ayrılması diye Kur'an'da beyan edilen e, karanlığın fecri sadıkla yarılıp e, sabahın ilk ışıkları yansıdığı zamandan güneşin batımına kadar yeme içme ve cinsel problemlerden sakınma konusunda kişinin Allah'ın emri doğrultusunda kendisine düzen vermesidir. Yani yeme içmeyi ve cinsel birleşmeyi terk etmesidir bu vakitler içinde. Bununla birlikte haramlardan daha fazla sakınıp kendini, iradesini daha güçlendirip Allah'a yaklaşmaya Ramazanı vesile kılmasıdır. Malum, Peygamberimizin buyurduğu gibi, e, İslam'ın beş e, rüknünden birisi oruç tutmaktır. E, Cenab-ı Hak'ın e, e, e, e, ayetlerde orucu farz kıldığını ve diğer ümmetlere de farz kılındığını e, bize haber verdiğini biliyoruz. Evet, Oruç, sadece Allah'ın emri olduğu için, O'nun rızası doğrultusunda yerine getirilir, diğer ibadetler gibi. ibadetin ibadet olması için, sırf Allah'a itaat kastıyla, ibadet niyetiyle yapılması, O'na şükür ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla yerine getirilmesi esastır. Dünyevi bir amaçtan dolayı yapılan bir ibadet, ibadet olmaktan çıkar. Hatta bazen kabahate dönüşür. Ama bunun yanında her ibadetin dünyevi faydaları vardır, hikmetleri vardır, kula dünyada da kazandırdığı nice faydalar, güzellikler vardır. Çünkü dünya ile ahiret birbirinden kopuk değildir. Ama biz orucu herhangi bir faydasından dolayı değil, sadece Allah rızası için, ona teslimiyetle, ona itaat amacıyla ilgilenip, yerine getirirsek, ibadet etmiş oluruz. Bununla birlikte, dediğimiz gibi her ibadetin dünyevi faydası gibi orucun da nice faydaları vardır. E, orucun iç dünyamızı huzura, dış dünyamızı iyi geçinmeye, e, insanlarla iyi ilişkilere büyük çapta katkısı vardır. E, çünkü insanlar arasındaki e, problemlerin, çekişmenin, kavganın e, çoğu zaman iştah ve şehvetlerini ölçüsüzce tahmin tatmin etmeye kalkmasından dolayı insanların azgınlaşması neticesinde e, olduğunu e, ya e, günahların çoğunlukla ağız yoluyla yerine getirildiğini veya cinsel organlarımıza e, sınır koyamadığımızdan dolayı kadın kız meselesinden nice kavgaların oluştuğunu değerlendirmek mümkündür. İşte oruç tutan bir kimse bir nevi melekleşmiş olur. Yani melekler yemez içmezler, cinsiyetle ilgili bir ihtiyaçları yoktur. İşte meleklerin ibadeti ve huzuru gibi bir hayatı Ramazan'da en azından yaşamaya çalışırlar. Oruç malum fakirlerin halini daha iyi anlamak, sabahtan akşama kadar aç kalarak açların hayatını yaşayarak tatmak demektir. O yüzden de hem fakirlere yönelik duygularımız daha canlı olur hem de vücut makinesini, bir sene çalışan makineyi bir ay çevik çekmek, onu dinlendirmek, e, bu vesileyle sindirim organlarının, midenin aşırı yorulmasına giden e, tahribatına engel olmak demektir. Yine e, orucun sabrı teşvik ettiği, e, takvayı artırdığı bir esastır. Kişiyi manen olgunlaştırdığı, güzelleştirdiği bir vakadır. Çünkü oruç kişinin iradesine gem vurması, vurmasını, sabretmesini ve Allah için bu yasaklara riayet ederek takvasını artırmasını sağlar. Bu vesileyle ben oruçla ilgili çoğunuz çoğu zaman duyduğunuz konuları tekrar etmekten öte biraz yeme içme konusuna bu vesileyle Dikkat çekmek istiyorum. Malum yaşamak için yemek var. Bir de yemek için yaşamak var. Sodom Gomorrah denilen, helak edilen e, meşhur kavim Medyen'de zevk almak için yiyorlar. Bir ilaç geliştirmişler. E, doyduktan sonra yemedikleri için doyduklarından sonra ne yapıyorlar? Bir ilaçla istifra ediyorlar. Ee, sonra tekrar yiyorlar, sonra doyuyorlar, tekrar o hapı kullanıyorlar, sonra tekrar yiyorlar. Yani e, hayatlarını yemenin zevki içerisinde. Kim bilir on saat sofradan kalkmıyorlar. Ee, i̇nsanlık bunları yaşadı ve e, mümkün ki ona benzemeye doğru gidiyor e, insanlık veya in, insanat bahçesi. İslam mutfağı, Müslüman'ın sofrası e, peygamberlerin sofrasını öne çıkartacak şekilde e, insanın dünyaya yeme içme için gelmediğini hatırlatan e, ihtiyaç kadar yemeği öne çıkartan bir sofradır. Firavun, firavunların sofrası ise lüks ve israf içerisinde e, zevk için yemeği öne çıkartan bir sofradır malum. E, Ramazanlarda bile Lüks otellerde, lüks menülerle iftarlar verilen durumları en azından duyuyoruz, takip ediyoruz. Bunlar orucun sevabını da belki götürecek hususlar olabilir. Zaten kimi oruç tutmadan iftar ziyafeti verilen durumlar da olabiliyor. Maalesef yemek kültürümüz biraz Amerikan kültürünün etkisinde kalarak, fast food dedikleri ayaküstü atıştırmaya dönüştü. Kafası testle, karnı tostla dolu gençlerimiz, hamburger gençliği ortaya çıktı. Kaka kolasız yaşayamıyor, yemeğe oturamıyor. Ve çipsler, abur cubur atıştırmalar çocuklarımızdan itibaren gençleri de etkiliyor. Yani bol sos, mayonez, ketçap, yağlı etli kebaplar e, ve çağdaş bir sürü yeme içme adıyla e, İslam kültürüne ve Müslümanların sofrasına uymayacak yeme içmeler. Lokantaların sayısının diğer dükkanlardan çok daha fazla olduğunu e, herhalde görüyoruz. Artık insanlar zevk için Ceplerinde para varsa evlerinde yemeği tercih etmeden hatta karı koca çoluk çocuk sık sık lokantada yemek yemeyi adet haline getirmişler. Köylere bile gittiğinizde bir lokantayla karşılaşabiliyorsunuz. İnsanlar evlerine davet etmekten öte lokantanın yolunu gösteriyorlar. Fıkıh kitaplarının birinde okumuştum. Eski alimler lokantacılığı, helva satmayı, yemek satmayı mekruh bir meslek olarak görüyorlar. Haram demiyorlar ama harama yakın. Gerekçesini de şöyle arz ediyorlar. Bir kimsenin karnı açsa parayla mı doyurursunuz? Eğer sizin yiyeceğiniz varsa, bir başkası da açsa, ona yiyeceğinizi vererek paylaşırsınız. İnsanlık bunu gerektirir. Parayla yemek satılır mı? Demişler. Tabi bu anlayışı günümüze nasıl taşırsınız? Tümüyle İslami bir ölçü üzerinden çıkmış yaşayışımız. Reklamlar ve reklamlardaki bol bol yiyecek temalarını, içecek temalarını dikkatimize alalım. Söz gelimi, sigaranın çokça e, zararları var e, ve e, zaten sigarada nedir? Caiz değildir, haramdır. Eyvallah! Sigara reklamları yasaktır veya sigaranın üzerinde e, zararlı olduğu resimlerle, yazılarla belirtilir. Peki içkinin haramlığı, yasaklığı, zararları sigaradan çok daha hafif midir? Sigarayı Allah direkt olarak, e, ismini kullanarak yasaklamaz. Ama içkiyi direkt olarak yasaklar. Ve büyük günahlardandır. Ama iç, içkinin üzerine zararlıdır yazmayı hiç düşünmezler e, düzenler. Ve içki fabrikaları açarlar. Onunla yer yer övünebilirler. Ya, e, yılbaşı gibi zamanlarda sarhoşlara hizmet etmek, devletin önemli işlerinden sayılır. Ve içkiliyken yapılan söz gelimi bir cinayete e, bu sarhoşken yapmış diye indirimde bulunurlar. Evet. E, sarhoşların problemlerini, sarhoşlara ceza indirimini e, yeme içme konusunda bir verelim. Evet. Eskiden sefer taslarıyla insanlar işlerine giderlerdi. Şimdi hanım özene bezene yemek yapar ee, ama adam lokantada karnını doyurmuştur. Ee, hanımın saatlerini ayırması boşa gidecektir. Zaten yemekler başkasıyla da paylaşılmaz. Eskiden buzdolabı olmadığı bir dönemde e, anneler çocuklarına, Artan yemekleri falan komşuya götür e, derlerdi. O komşu da sana yemek gönderirdi. E, mahalle insanı birbirleriyle yardımlaşmanın, sıcaklık e, kurmanın zevkini yaşarlardı. E, azık torbası vardı, çıkın vardı, sefertası vardı. E, şimdi bütün bunlar e, Avrupalı hayatın e, acımasızca... E, etkisi altında yok oldu gitti. Piknik deyince Avrupalı güneşlenmeyi, temiz havaya çıkmayı, bir parkta e, e, spor yapmayı aklına getirir. Ama Türk kültüründe piknik deyince mutlaka mangal akla gelir. E, mangalların da yer yer kanserojen özellikleri taşıdığını e, Türkler Yok sayarlar veya yanlıştır o bilgi demeye geçirirler. Çünkü e, yer yer kömürleşen, e, yanan, yanmış bir şeyi de e, belirli oranda midelerine götürmenin e, nice hastalıklara davetiye yaptığını bilmezler. Veya piknik yeme içme demektir bizde. Hanımların konuşmalarının çoğu yemek tarifleri üzerinedir. Birbirlerine hangi pasta, hangi yiyecek nasıl yapılır onları anlatırlar. Eski hayatımızda da yer yer aşırılıklar vardı. Bir lokma, bir hırka anlayışı özellikle tasavvufta öne çıkardı. Çile çekmek diye bir husus. Çile kırk demektir. Çil. Farsça'da, Kürtçe'de. Çile çekmek 40 zeytinle gününü idare etmekti. Başka bir şey yok. Evet. Hatta bazı tasavvuf tarikatlarında Kırktan başlayarak bir zeytine kadar düşürülür. 40. 40. gün bir zeytin. Başka da hiçbir şey yemeksizin. Onunla çilesini doldururdu. Çilehaneler işte böyle çile çekilecek zeytinle idare edilecek mekanlar kabul edilirdi. Tabi günümüzde çile çekse ne olur insanlar? Her türlü kapitalizmin hayatımıza yansıttığı bir kültür içerisinde tüketim toplumu olan bir anlayış içindeyiz. Kapitalizm yemeği teşvik eder. Bir sürü reklamlarla, lokanta kültürüyle, sonra da şişmanlayan insanı zayıflatacak yine kapitalizmin farklı aletleri, salonları, zayıflama kürleri yine şunu yersen daha çok zayıflatırsın diye başka başka yenilecek hususları öne çıkartması var. İşte oruç tutun sıhhat bulursunuz hadisini bu noktada ele almak mümkündür. Bütün doktorlar hastalarına gerektiği zaman perhiz yapmayı ne yaparlar? Teşvik ederler, tavsiye ederler. şu Şunları şunları yemen yasak diye hatırlatmalarda bulunurlar. Evet. Dolayısıyla bir hadiste kafir yedi midesiyle yer denir. Kur'an-ı Kerim'de de onlar kemate te'ekülül en'am Hayvanların yediği gibi yerler der kafirler için. Biz hayvan değiliz ve hayvanlar gibi yeme içmeye bakmamız doğru değildir. Midemizin üçte birini yemeyle, üçte birini suyla, üçte birini havayla doldurmamız peygamberi tavsiye içindedir. İstanbul'da günde 20 milyarlık ekmek çöpe atılıyor. Milyon değil, 20 milyar. E, ekmek. E, istatistik olarak aldım. Yani bu ekmekle herhalde Afrikalıların karnı doyar. E, evet. E, her bulduğunu yiyen kişiye israf olarak bu yeter denilmiştir. E, yani biz tuvaletleri ihya etmeye kalkıyoruz. Halbuki e, ahirette cennet sarayları oluşturmamız gerekiyordu. E, güzelliğin bozulmasın diye nice lezzetli yiyecekleri helal olan gıdaları bile nefsi istemesine rağmen yemeyen manken kızlar kadar Müslümanlar hoşlandıkları yiyecek ve içeceklerde kendilerine fren koymalıdırlar sigara ve benzerini bile e, terk edemeyen insanlarımız neyi terk edecekler? Evet, dün Baklava börek yediysek bugün için faydası ne? Hatta yer yer zararlarını çekeceğizdir. Açlıkla tokluk arasında aslında bir yarım ekmek kadar bir fark vardır. Karnına taş bağlayan ekmek veya yiyecek bulamayan bir peygamberin işte e, mideleri şişkinlikten dışarıya çıkan e, ümmetleri haline gelmişiz. Buğday ekmeği yiyemeyen bir rasulün ümmetinin yiyecek beğenmediğini Suriye'deki, Filistin'deki Nice Müslüman'ın katık edecek ekmeğinin yanında bir yiyeceği yokken çocuklarımızın üç beş çeşit yiyecekten yiyecek beğenemediklerini maalesef yaşıyoruz. Bir iki cümlede tiryakilik konusunu ele alayım ve sözümüz noktalıyım inşallah. Tiryakilik yapan ne varsa dinde hoş görülmez kahve çayı da sigarayla birlikte değerlendirelim. Alışkanlık yapan hususlar aslında tavsiye edilmeyen, bizi kendisine bağlayan, onsuz yapamayacağımız, onsuz yaşayamayacağımız, feda edemeyeceğimiz Allah için hususlar olması açısından bize zarar verir. Devamlı yediğimiz halde ekmeğin tiryakisi olmayız. Ekmek yoksa pilavla, makarnayla karnımızı doyurabiliriz. İlle de ekmek aramayız. Devamlı su içtiğimiz halde su tiryakisi değilizdir. Su yoksa ayranla da başka içecekle de idare ederiz. Ama tiryakilik yapan konular, söz gelimi Coca-Cola olmadan, kaka-cola demek daha uygun, olmadan sofraya oturmayan çocuklarımız veya İlle de çay içmeden duramayan insanlarımız Ramazan'da bu alışkanlıklarını gözden geçirebilmelidirler. Ee, Tabi en tehlikeli triyakilikler tümüyle alışkanlık yapan sigara gibi e, daha farklı e, alışkanlıklardır. Tabii bu alışkanlıkların yeme içme dışında spor, müzik, e, bilgisayar vesaire gibi e, tiryakilikleri de unutmamak lazım. Evet. O yüzden e, Müslümanca e, yeme içmeye bakmamız icap eder. E, Fatih'de Fatih Camii'ne yakın bir cami var. Belki görmüşsünüzdür. İki katlı bir cami. E, aslını e, e, sonradan herhalde yıkılıp yeniden yapılmış. O aslının nasıl olduğunu bilmiyorum. Caminin adı Sanki Yedim Camii. Adamın bir tanesi çok zengin olmadığı halde canı istediği bir şey olunca sanki yedim der, ona para verir gibi kesesinden para çıkartır, başka e, keseye koyarmış. Canı ne istiyorsa sanki yedim dermiş ve parasını başka cebine böyle böyle hayatı boyunca sanki yedim diyerek biriktirdiği paralarla bir cami yaptırmış. Benim evime gelen insanlar işte saymadım ama yedi sekiz bin kitaba rastlarlar. Nasıl elde ettin? Paran çok muydu? Zengin miydin? Bu kadar kitabı nasıl aldın? Derler. Ben de sigara içtim çocukluktan beri derim yer yer. Yani çocukluktan beri sigara içmiş olsaydım, fakirler de zenginler de sigara parasını nasılsa buluyorlar. O parayla İsterseniz birkaç hacca gidebilirsiniz, isterseniz cami yaptırabilirsiniz, isterseniz benim gibi kitaba paranızı yatırabilirsiniz. Yani helal sigaralar için bu şekilde. Helal bir şekilde sanki yedim demeyi biraz öğrenelim. İrademize bu Ramazan'da daha çok sahip çıkmaya gayret edelim. Bütün bunlarla birlikte senin... Kocaman göbeğin var filan demeye kalkarsanız biraz füsununuzu zorlayın. Benim 35 civarında yaşadığım hastalıklarım var. O hastalıklarla ilaçlarla alakalı. İnşallah ben de isterim ki çita gibi delikanlı olayım. <gülüyor> Dava adamına tabii ki en sesi kalın olmak, göbeği büyük olmak yakışmaz. Haram değildir ama. Tabii ki hoş bir şey de değildir. Sağlık açısından da ayrı problemleri var. O yüzden hastalık gibi küçücük çapta bir parmağımızda veya ne bileyim kolumuzda bir şişkinlik olsa bir anormalliktir. Kocaman şişkinlik var önde. Onu anormallik olarak görmemek mümkün mü? Fıtrat tabii tepki veriyor. Ama unutmayalım ki. Göbeğimiz yok, bazılarının göbeği var diye kendinizi çok hayırlı insan olarak görmeyin. Hepinizin göbeği var. Hepinizin göbeği var. Farklı farklı göbeklerimiz. Bize yakışmayacak. Müslümanın inancına, yaşayışına uymayacak. Adı göbek olmasa da farklı göbeklerimiz var. Ve esas da şişmanlık, obozite, efendim kafadaki, gözdeki, gönüldeki günahlardan dolayı manevi şişkinliklerle ilgilidir desek onu da değerlendirmiş oluruz. Yani günahlarımız göbeğimiz gibi dışarıdan görülseydi her tarafımız nasıl şiş olurdu? Evet. Yani görülmeyen göbeklerimize, manevi şişkinliklerimize de dikkat edelim inşallah bu Ramazan'da. Rabbim hepimizin Oruçlarını kamil e, takva sahibi insanların oruçlarına benzetsin. Ela inna ahsen el kelam ve eblan nizam kelamullahi meliki la azizil allam kemakalallahu tabarikee ve taala fil kelam ve iza kuryal kuran festemi ve encitul alekum turhamun azzubillahi min ash-shaitanir Racim bismillahi rrahmanir rahim inna dina in dalallahi il islam sadakallahu azim.